Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hadanâ nihâdâ ve mâ künnâ linnah tediye levlâ en hadanallâh. Ve mâ tevfîgü ve itisâmi illâ billâh. Allahümme sallî ve sellîm ve barîk alâ seyyidina ve nebînâ Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, Güzeller güzeli güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, İlim, Rahmet ve Aşk Medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Alev Alev Yanmak Alevin Sıcaklığında Ateşin Sıcaklığındaki Temizliği Yakalayabilmek Ateşin Harında Fakirlerden ırnabilmek, yakmak ama içindeki bütün putları ve varsa bütün mesveseleri kül etmek, savurmak. Ham insan şeytani konulara daha fazla meyleder ama aşk ateşiyle yandıkça, ama aşk ateşiyle kavruldukça varlığındaki ateş ihtiyacını giderir ve Rahmaniliğe yönelir. İnsan kamil olur. Bu bakımdan ateş mahremdir, kalbimizde yaşar. Gizlidir çünkü maddenin içinde ya potansiyel olarak veya cevher olarak mevcuttur. Alevleriyle oynamak isteyenlerden mutlak itaat ister. Yaktıkça acı verir ama sonuçta mürebbiyeliğini de icra eder. Sevgilimiz Allah'ın celal ve cemal sıfatları gibi. Cehennemin ateş fikri ile izahı, belki de ateşin temizleyiciliği üzerine bina edilmiş bir düşüncenin sonucudur. Mademki kirli olanlar cennete giremez, o halde sevgilimiz Allah da kullarını kirlerinden arıtmak için cehennem yaratmıştır. İbrahim'e karşı serin ve selamet olan yani içinde yakmama vasfı da gizli olan ateş, elbette. O en büyük sevgili Allah'ın emrine itaat için yakar ve bu yanış aşkın gereği bir yanış ise kişi dünyada cenneti yaşar. Çünkü ateşin yandığı yer gönüldür. Gönül ki içinde ateş yanar. Sakın onu avuç içi kadar yürek ile ölçüp bir kandil sanmayalım dostlar. Gönül ki bir ülkedir ve yangın bir uçtan bir uca bütün kentleri yalayıp yutmaktadır. Ateşi Görenler, Ateşi Tadanlar, Ateşe Allah deyip Atlayanlar, Eslemtül Rabbil Alemin diye Haykıranlar, Elbet Gül Bahçesini Görmüşler ve Görecekler, Kıyamete Kadar Yaşayıp Hırşatacaklardır. Var mısınız? Eslemtül Rabbil Alemin deyip Ateşin Aşkıyla, Ateşin Kavuruculuğuyla Yanan, Arınan, Berraklaşan, ama en netice gül bahçesine kavuşan, en güzel gülün bahçesine dalan birisinin ibretini kısasını paylaşalım. Hicretin 6. Senesi Zilkade Ayı Miladi 628 Hz. Osman'ın Şehadet edildiğine dair yayılan haberin ardından yapılan Ridvan biatı Kureşlileri fazlasıyla korkutu vermişti. Sevgililer sevgilisi sevgilimizin üzerine yürüyeceği endişesine kapılarak alel acele barış teklifinde bulunmak gayesini bir heyet göndermişti Kureşliler. Sevgilimiz Resulullah'a Hudeybiye'deyken heyette Huytib bin Abduruz Mikrez bin Havs haricinde aralarında başkan olarak Süheyl bin Amr vardı. Kureyş müşrikleri 3 kişilik bu heyete direktif vermişlerdi. Gidin Muhammed ile Barış anlaşmasında bulunun fakat buradan dönüp gitmek şartıyla. Eğer bu şartı kabul etmezse anlaşmaya yanaşmayın. Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Süheyl'in gelişini isminin kolaylık manasına ifade etmesinden dolayı hayra yorarak sahabilerine Artık işiniz bir derece kolaylaştı. Kureyşliler barış yapmak istedikleri zaman hep bu adamı gönderirler buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda barış heyeti gelmişti. Kureyş elçisi Suhail bin Amur, Resulullah'ın huzuruna varmıştı. Önünde iki dizinin üzerinde verdi. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz ise bağdaş kurmuş vaziyetteydi. Müslümanlar da çevresindeydi, Askeri sahabiler. Süheyl bin Amr uzun uzadıya konuşuverdi, sonra Efendimiz'e barış teklifinde bulundu. Efendimiz barış teklifini kabul edecekti, çünkü barış peygamberiydi. Bundan sonra barış şartlarının müzakeresi yapılıverdi. Onlar da anlaşmaya varıldı, sıra anlaşma şartlarının yazılmasına gelmişti. Hz. Ali, Musallaha'nın şartlarını yazmak üzere katip tayin edilmişti. Efendimiz Hazreti Ali'ye yaz diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Daha başta Süheyl buna itiraz etti. Biz Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz. Sen böyle yazma dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse nasıl yazalım diye buyurdular. Süheyl yaz dedi. Kureyşliler eskiden beri Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismillahirrahmanirrahim'i kullanırlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismike Allahümme de güzeldir buyurduktan sonra Hazreti Ali'ye haydi yaz diye sözde bulundular. Hazreti Ali aynen yazdı. Neden sonra sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye şöyle yazmasını emretti. Bu Muhammed Resulullah'ın Suheil bin Amr'la üzerinde anlaşmaya varıp suhle oldukları icabının taraflarca yerine getirilmesi kararlaştırılıp imzaladığı maddelerdir. Kureyş heyeti başkanı Suheil Yine itiraz edecekti. Vallahi biz senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Eytullah'ı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık diyecekti. Nasıl yazalım buyurdu Efendimiz. Suheil, Muhammed bin Abdullah diye kendi ismini ve babanın ismini yaz dedi. Efendimiz, bu da güzeldir buyurduktan sonra Hz. Ali'ye sil onu Muhammed bin Abdullah yaz diye emretti. Hz. Ali, Ya Resulallah. Ben Resulullah sıfatını hiçbir zaman silmem diye yemin etti. Orada Müslümanlar da, sevgililer sevgili efendimize karşı besledikleri muhabbet ve hürmetlerinin eseri olarak, biz Resulullah Muhammed'ten başkasını yazdırmayız. Ne diye dinimiz uğrunda bu eksikliği, bu hakareti kabul ediyoruz diye yüksek sesle konuşmaya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanlara seslerini, kısmalarını ve susmalarını mübarek elleriyle ile işaret buyuracaklardı. Tek bir işaret, Susturacaktı. Bundan sonra sevgilimiz Hz. Ali'ye yönelerek bana o sıfatın geçtiği yeri göster buyurdular. Hz. Ali Resulullah kelimesinin geçtiği yeri gösterdi. Efendimiz de onu kendi eliyle sildi. Yerine ise Abdullah'ın oğlu Muhammed kelimelerini yazdırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sülha, barışa ciddi taraftar olduğu, barışa giden yoldaki manileri ortadan kaldırmaya ne kadar gayret gösterdiği, en basit bu iki numuneden de anlaşılıyordu. Hayatın her alanında tek vazifesi Beşir ve Nezir görevini hakkı getirmek olan dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak için geldiği insanların barışlarını da her zaman yaşatmak ve yaşamaktı. Müşrikiyetinin tekrar tekrar gelen itirazları Müslümanların bu itirazları kabul etmeyişleri ve Efendimizin her iki tarafı yatıştırması sonunda sıra musallaha maddelerinin yazılmasına gelmişti. Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile müşrik elçiler arasında geçen konuşmalardan sonra karara bağlanan maddelerden önemlileri şunlardı. Müslümanlarla müşrikler huzur ve emniyet içinde yaşamalarını devam ettirmek için birbirleriyle 10 yıl harp etmeyeceklerdi. Peygamberimiz ve sahabiler bu yıl Mekke'ye girmeyip geri dönecekler ancak... Gelecek yıl yanlarına yalnız yolcu silahı olan kılıç bulundurmak şartıyla gelip Kabe'yi tavaf edecekler ve ancak Mekke'de üç gün kalıp geri dönecekler, müşrikler ise o sırada şehri boşaltacaklardı. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek fakat Mekkede Medine'ye velev Müslüman dahi olsalar ki iltica edenler istendiği takdirde geri verilecekti. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimizle, isteyen Kureşle birleşmekle serbest olacaktı. Sevgililer sevgili efendimiz her ne surette olursa olsun Kureyş müşriklerini bir müsaallaha yazısı ile bağlamak ve bu surette İslam'ın siyasi kudret ve mevcudiyetini hem onlara hem de bütün dünyaya göstermek ve tanıtmak istiyordu. Bu sebeple Kureyş heyet başkanı Süheyl'in zahiren Müslümanların aleyhinde görülen teklif ve maddelerini de kabul ediyordu. Bu inceliği bir anda kavrayamayan Eshab-ı efendilerimiz başından beri hem hiddetleniyor hem de zaman zaman itiraz ediyorlardı. Hatta Kureyş heyet başkanı Suheil peygamberimize sizden biri bize gelirse reddetmeyelim ama bizden size bir adam gelirse Müslüman olsa bile geri vereceksin diye teklifte bulunduğu zaman Müslümanlar birden hiddete gelerek Sübhanallah Müslümanların yanına gelmiş bir Müslüman müşriklere tekrar nasıl geri çevrilir diye itiraz etmişlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz'e Ya Rasulallah bu şartı kabul etmeyeceksiniz değil mi diye hayretle soru vermişlerdi. Her şeye rağmen bir barış akdedip kureş Kureyş müşriklerine İslam devletini resmen tanıtmak arzusunda olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların bu itiraz ve suallerine şöyle cevapta buyurdular. Evet bizden onlara gidecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onlardan bize gelip Geri çevireceğimiz kimseleri de muhakkak Allah biliyor. Onlar için elbette bir genişlik, bir çıkar yol yaratacaktır. Anlaşma maddeleri daha henüz yazılmıştı. Fakat taraflarca henüz imzalanmamıştı. Tam o sırada ne olsun ateşten bahsettik ya. Ateşte yanıp arınmaktan bahsetmiştik ya. Zincirlere vurulmuş birinin kendini Müslümanların arasına attığı görüldü. Ne garipti ki bu. Kureyş heyeti başkanı Süheyl bin Amr'ın oğlu, Ebu Cendel'di. İslam şerefiyle şereflenmesine, müşrikler ayaklarını zincire vurmakla karşılık vermiş ve onu hapsetmişlerdi. Günlerde aç bırakmış, eziyet etmişler, dövmüşler, sövmüşler, her türlü hakaretin yanında zindana kapatmışlardı. Başta babası yapmıştı bunları. Ama ateşin ardından gül bahçesini göreceği tevekkülü kendisini ümitsizle itmemişti ki, Allah'a sığınan Ebu Cendel, Hapsedildiği yerden bir fırsatını bularak kaçmış ve Mekke'nin alt tarafından, kimsenin göremeyeceği yollardan binbir zorlukla sevgilisi Resulullah'ın huzuruna gelmişti. İçeri girince babası Süheyl henüz Müslümanların karargahında bulunuyordu. Yani o da orada olduğunu babasının bilmiyordu. Ebu Cendel bizzat babasının kendisine reva gördüğü dayanılmaz işkence ve eziyetlerden kurtulmak için kendisini sevgilimiz Resulullah'ın ayakları dibine atmış, ona iltica etmişti. Ya Resulallah, beni kurtar diyordu. Şu adam sırf Allah'a iman ettiğimden dolayı bana çektirilmedik cefa yaşatılmadık acı göstermedi. Bütün acıları tattım da geldim Ya Resulallah. Ateşi gördüm gül bahçesine kavuşmak için ateşe de daldım. Şimdi gül bahçesini göreyim kurtar beni Ya Resulallah diyordu. Ne var ki biraz önce yapılan anlaşma buna imkan vermiyordu. Nitekim oğlunun geldiğini gören Süheyl hemen heyecanlı bir şekilde... İşte barış şartları gereğince bana geri vereceğin kişilerin ilki öz oğlum Ebu Cendeldir dedi. Peygamber Efendimiz biz barış anlaşmasını henüz imzalamış değiliz diye söyleyince Süheyl direti verecekti. Vallahi dedi, vallahi ben de sizinle hiçbir madde üzerinde barış yapmam. Efendimiz Aleyhisselam. ey Süheyl bu seferlik bunu bana bağışla ve yazıya imza atmıyordular. Süheyl'in bunu kabule asaniyeti yoktu. ''Ben bunu asla anlaşma dışında tutamam ve sana bırakmam.'' diyecekti. Konuşmalar devam ediyordu. Ebu Cendel'in gözünden yaş akıyorsa, Eshab-ı Kiram'ın gözlerinden kan akıyordu. Bir Müslüman kardeşleri, sırf iman ettiği için, dünya ve ahiretteki sonsuz saadete götürecek, İslam'ı benimseyip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için öz babası tarafından hapsedilip her türlü eziyeti tadan bir şekilde Allah'ın lütfiyle kurtulup Resulullah'a gelen kardeşlerini şimdi tekrardan o işkencelerin, o eziyetlerin içine atacağını bilmek onları içten içe çürütüyordu sanki eritiyordu sanki. Çünkü onlar için bir din kardeşleri öz kardeşlerinden trilyonlarca kez üstündü öndeydi. Efendimiz tekrardan bunu yapmayacaksın. Anlaşmaya imza et. Bu, sonra gelecekler için gerçekleştiririz bu sözleşmeyi diyecekti. Buna rağmen Suheil inadından vazgeçmiyordu. Ben asla bunu yapmam Muhammed. Sevgiler sevgilisi efendimiz, iki müşkil durumla karşı karşıya kalmıştı. Ebu Cendel'i geri vermek demek, onu bile bile eziyet ve işkence çemberi içinde atmak demekti. Vermediği takdirde Kureyş heyeti anlaşmayı fesh edecekti. Halbuki o, birçok sebeplerden dolayı bunu istemiyordu. Ama her şeyden önce söz vermiş, anlaşma yapmıştı. Elinde başka çaresi kalmayan sevgilimiz Rasulullah aleyhissatü vesselam, teessür içinde tatlı sakallarının üzerine damlayan gözyaşlarıyla Ebu Cendel'i babasına teslim etmek zorunda kalacaktı. Ebu Cendel'in feryadı Müslümanların gönlünü dağılıyordu. Ya Rasulallah, ey Müslümanlar, siz beni bana eziyet etsinler, işkencelere uğratsınlar diye mi bunlara teslim ediyorsunuz yeniden? Siz benim eziyet çekmeme rıza mı gösteriyorsunuz? Kardeşlerim diyordu. Ebu Cendel söyledikçe başta efendimize sahabelerin yüreği bir başka dağlanıyordu. Fakat ne çare? Ebu Cendel artık babasının merhametsiz pencesinde bulunuyordu. Acıklı feryadı, imdad dilemesi Müslümanların gözlerini yaşlarla dolduracaktı. Ama Hazreti Rasulullah teslim etti diye seslerini çıkaramıyorlar. Yapılan zulmü sinelerine çekiyorlardı. Hazreti Resulullah teslim etmemiş olsaydı Ebu Cendel'in bu feryat ve figanını imkanı yok cevapsız bırakmazlardı. Canları pahasına da olsa onu insafsız ellerden kurtarırlardı. Onlar iman etmiş olan kardeşlerini canlarından aziz ve mübarek tutuyorlardı. Sevgilimiz Resulullah babası tarafından alınan Ebu Cendel'i şöyle buyurdu. Ey Ebu Cendel biraz daha sabret. Biraz daha maruz kaldıklarına göğüs ger. Bunların ezrini, mükafatını Allah'tan dile. Muhakkak Allah, senin ve yanında bulunan kimsesiz Müslümanlar için bir ferahlık, bir çıkar yol yaratır. Onlara vermiş olduğumuz söze vefasızlık edemeyiz. Allah seninle beraberdir. Ebu Cender, sabret. Rabbin size kapıyı açacaktır. Söz yugunsa dostlar, ateşe giriyorsun ya ey Ebu Cender. Allah'ısın, korkma. O ateş sana... Gül bahçesi olacak diyordu sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Cendel Kureyş müşrikleri tarafından geri alınıyordu. Bütün sahabeler şoktaydı. Ama Hazreti Ömer bir başka şoktaydı. Hazreti Ömer peygamber efendimizin huzuruna çıktı. Ya Resulallah onu Kureyşlilere niçin geri veriyorsunuz? Dinimiz uğrunda bu hakareti ne diye kabul ediyoruz diye sesleniyordu. Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuracaktı. Biz bu iş hakkında onlarla anlaşma yapmış bulunuyoruz. Bizim dinimizde ahde vefasızlık, sözü yerine getirmemek yoktur ey Ömer. Efendimizden bu cevap alan Ömer bu sefer Ebu Cendel'in yanına sokulacaktı ve kılıcını ona doğru yaklaştırarak şu teklif yapacaktı. Ey Ebu Cendel şu kılıcımı al ve kendini koru. Ben Resulullah'ın sözüne itaat etmek durumundayım ama sen al diyecekti. Ama Ebu Cendel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne sadakatine tabi olmak durumundaydı. Sahabiler çok arzuladıkları halde Kabe'yi muazzamayı ziyaret ve tavaptan olmuşlar. Bunun yanında Resullah anlaşma ile görünüşte aleyhlerin olan bir takım ağır hükümleri de kabul etmiş, altına imza atmıştı. Sebep ve hikmetleri gereği nüfus edemediklerinden dolayı bu durum son derece sahabelerin güçlerine gitmişti. Manen rahatsızlık duydukları hal ve belliydi. Süheyl, Ebu Cendel'i... Yaka pağaça, sürteye sürte yerlere, yerindeki adamlarıyla beraber Mekke'ye götürecekti. Allah Resulü mahzundu ancak mütevekkildi. Ashab-ı mahzundu ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine yüzde yüzlük bir tabiilik söz konusuydu. İmtihan ağırdı ama imtihanın ağırlığı mücafatın üstünlüğünden çokluğundandı. Yine Ebu Cendal Mekke'de tekrar zindan bölümüne götürüldüğünde... Ebu Basir isimli bir askeri daha Medine'de kaçıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sığınmıştı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e aradaki anlaşmayı hatırlatan Mekkeliler Ebu Basir'in kendisine iade edilmesini istediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir. Biliyorsun ki biz şu Kureyş bir anlaşma yapmış ve onlara söz vermiş bulunuyoruz. Dinimize göre verdiğimiz sözde durmak bize yaraşmaz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin için ve seninle birlikte bulunan zayıf, koruyucusuz Müslümanlar için bir genişlik, bir çıkar yol yaratacaktır. Haydi kavminin yanına git. Allah seninle beraber buyurdu. Ebu Basir, Ya Resulallah bana işkence yapsınlar. Beni dinimden döndürsünler diye mi geri çeviriyorsun? E Ebu Basir onlarla git. Ama unutma hiç şüphesiz Allah senin için... Seninle birlikte bulunan zayıf Müslümanlar için bir çıkış yolu yaratacaktır. Ebu Basir, Mekke'den gelen heyete teslim edildi, Ebu Cendal gibi. Ebu Basir müşriklerin yanında düşüp giderken Müslümanlar Ebu Basir'in yanında yürüyor ve ''Ey Ebu Basir, sana müjdedar olsun. Şüphesiz ki Allah senin için bir çıkar yol yaratacaktır. Yerine göre bir adam bin adamdan daha hayırlı olur. Sen de git işini gör. Allah yardımcı olsun.'' diyorlardı sanki ona yanındakilerin bir çaresine bakmasını, ellerinden kurtulmasını buyuruyorlardı. Medine'de bir buçuk iki kilometre uzaklıkta Zülhüleyfe Mescidi vardır dostlar. Oraya geldiklerinde öyle vakti olmuştu. Ebu Basir, Zülhüleyfe Mescidine girip iki rekat yolcu namazı kılıvermişti. Mescidin duvarının dibine oturdu. Yanında taşıdığı hurma ağzındaki hurmalardan yemeye başladı. İki arkadaşına da yaklaşın ve gelin beraber yelim dedi. Onlar da senin yemeğin bize yetmez dediler ve gerekmez dediler. Ebu Basir, fakat siz beni yemeğinize davet etmiş olsaydınız ben davetinizi kabul eder, yemeğinizden sizinle birlikte erdim dedi. Yaklaştılar, Ebu Basir ile birlikte hurma yemeye başladılar. Ebu Basir onlara yaklaştı, konuşmaya başladı, ellerindeki kılıcı gördü, kılıçlarını sordu, bu kılıçla nice müslümanı öldürdüklerine ve öldüreceklerine övün övüne birbirlerine söyledikleri anda hızlı davrandı müşriklerin elinden bu kılıcı alarak onların yanından onların da icabına bakarak çıkmayı başardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindiden sonra Mescid-i oturduğu sırada Ebu Basir'i Mekke'ye götürmek için gelen heyetten Kevser isimli şahıs koşa koşa gelip Medine'ye kavuşacaktı koşarak Mescid'e girdi Efendimiz onu görünce Muhakkak şu adam korkunç bir şey görmüştür buyurdu. Kevser efendimizin yanına geldi. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Adamınız adamımı öldürdü. Ben ondan kaçtım. Vallahi o efendimi öldürdü. Ele getirilseydin beni de öldürürdü diye söyleyiverdi. Kevser ayakta dikildiği anda Ebu Basir çıka geldi. Devesini mescidin kapısına çöktürdü. Hüneysin kılıcını kuşağmış olarak mescide girecekti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne kadar ilerleyip ayakta durdu ve ya Resulallah, vallahi sen üzerine düşeni yerine getirdin. Vermiş olduğun sözü sana Allah eda ettirdi. Beni düşman kaminin eline teslim ettin. Ben de dinim hakkında işkencelere tutulup, dinimden döndürülmekten dinimi korudum. Allah beni onlardan kurtardı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yanında birkaç kişi daha bulunursa, Allah size zafer verir ihsan eder buyurdu. Ebu Basir, Efendimizin bu sözlerini işitince kendisini tekrar Kureyş müşriklerine teslim edeceğini düşündü. Ebu Basir, Hüneyt'in elbisesini kılıcına alarak, ''Ya Resulallah, ben Zülhüleyfe tarafına gidiyorum.'' dedi. Oradan da Zülhüleyfe nahiyesinin İs Vadisi'ne gitti. Giderken bir avuç hurma azı ile üç gün idare etti. İs, Kureş müşriklerinin Şam'a işleyen ticaret kervanlarının yollar üzerindeydi dostlar. Zülmerve'ye bir getirikti. Ağaçlık bir yerde. Mekke'de tutuklu bulunan Müslümanlar, Peygamber Efendimizin Ebu Basir hakkında, Yanında birkaç kişi daha olsa Allah'a zafer verecektir sözünü duyuvermişlerdi. Bunu onlara Hazreti Ömer bir mektupla bildirmişti. Ebu Basir'in deniz sahilinde Kureyş kervanlarının yollar üzerinde bulunduğunu da salık haberini vermişti. Müşrikler arasında ilk önce Ebu Cendel kaçarak Ebu Basir ile buluştu. Mekke'deki Müslümanlar birer birer kaçarak Ebu Basir'in yanını toplamaya başladılar ve nihayet rakam 70 kişiyi buluverdi. Ebu Basir'in arkadaşları günden güne artıyor ve çoğalıyordu. Gufar, Eşlem, Cüheyne sair kabile halkından birçok kimseler gelmişlerdi ve Ebu Basir'in başına toplananların sayısı 300'ü buluverdi. Ebu Basir ve arkadaşları Kureyş müşriklerini iyice sıkıştırmaya ve tedirgin etmeye başlamışlardı. Onlar müşriklerden yakaladıklarını yollarını kesiyor, gelen ticaret kervanlarının yollarını kesiyor, mallarını alıyorlardı. Ebu Basir arkadaşlarının en son yollarını kesip mallarını aldıkları kişiler Kureyş müşriklerinin Şam'a gitmek isteyen ve yanlarında otuz deve bulunan ticaret kervanıydı. Bu kervanda her birinin hissesine otuzar dinar düşüyordu ve Allah Resulü'nün sözlerini yerine getiriyordu. Ebu Basir, Ebu Cendel ve arkadaşlarının Mekke müşriklerinin ticaret kervanının yolunda bulundukları sebebiyle müşrikler Ebu Süfyan aracılığıyla haber getirip ''Ey Muhammed, şu insanlar yanına alıkoysan da bizleri rahat bıraksalar. Tamam, böyle bir anlaşma vardı ama anlaşmanın o maddesini kaldıralım, ne olur.'' diye rica etmeye geldi. Ebu Süfyan, daha dün direttikleri maddeden şimdi kaldırılması için yalvarıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Basir ile Ebu Cendel'e ve Müslümanların yanlarında bulunanları artık memleketlerine, ailelerine dönmelerini Koyalşilerden kimseye rastladıkları zaman dokunmamaları için yazı gönderdi. Ve geri kalan sahabiler Ebu Basir'le birlikte Efendimiz'in yanına gelmişti. Ebu Basir, Efendimiz Vesselam yanına gelir gelmez, sanki ateşi geçti, ateşin ardından gül bahçesini tattı ve en netice görevini tamamlamışmış gibi sanki Resulullah'a kavuştuğu gün ruhunu teslim etti. Allah ondan razı olsun. Ve dostlar, işte böyle. Eslemtül Rabbi Alemin diyenler, Allah Resulü'nün o gün sözüne uyanlar, en netice nasıl ki Gülistan olan gül bahçesine kavuştularsa, bugün de Ebu Cender'ler ve Ebu Urbasir'ler, yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözlerini, bizatihi ondan dinlemiş gibi dinledikleri takdirde, kurtulacaklar, zafere ulaşacaklar. Hem dünyada hem ahirette. Filistin, Çeçenistan, Keşmir, dünyanın her yerine zulüm gelen kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle Allah'a güvenip dayandıktan sonra Rabbimiz Allah'ımız, sevgilimiz Allah'ımız kuluna anne babasının şefkat ve merhametini ihsan eden ve böylece yaratan olması hasebiyle kat kat trilyonlarca kez daha fazla merhametli olan Rabbimiz elbette ki rahmetini buyuracak, lütfunu alacaktır. Allah'ım sana teslim olduk, sana iman ettik. Tevekkülümüz sanadır ve bütünüyle sana yöneldik. ilahi. yalnız senin inayetinle mücadele ettik. Yalnız senin hakemliğine başvurduk. Sen bizim geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Gelecekte bize günah işletme ve bizim için günah kapılarını kapat. Gizli işlerimizi de, açık işlerimizi de affet. Ve bunlardan da öte senin, Bizden çok daha iyi bildiğin günahlarımızda bağışla. Seni seviyoruz Allah'ım. Seni seviyoruz Allah'ım. Kırık dökük amellerimiz varsa da, küfrün rüzgarlarının estiği asırımızda, imanımızla, aşkımızla sana yöneldik Allah'ım. Çünkü biz kalbimden geçeni bilemeyiz. Fakat sır, ahfamdan geçenleri ve her türlü bilgiyi sen bilirsin. Öne geçiren de, geride bırakan da sensin. Sana itaat edilir. Karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, affedersin. Kalpler sana akar, gizli senin yanında ayandır. Din senin teşrihi buyurduğun emrin, Senin hükmettiğin, mahluk senin mahlukun, Kul senin kulun. Sen rauf ve rahim olan sevgilimiz Allah mısın? Göklerin ve yerin onunla parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine, Senden bizi şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten kormanı diliyoruz. Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet, dünya ve ahirette huzur, saadet ve gönül zenginliği diliyoruz. Allah'ım, Sen dünyada ve ahirette bizim dostumuz ve velimizsin. Bizim Müslüman olarak öldür ve salih kulların arasına ilhak buyur. Bir Ebu Bekir, bir Ömer... Bir Osman, Bir Ali kıl bizi, Bir Hatice, Bir Fatıma, Bir Ayşe, Bir Rumeysa kıl bizi, Bir Muhammedül Emin kıl bizi, Amin, Amin. Selam olsun Nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine, Bir Ebu Cendelce, Bir Ebu Basirce, Hicret edebilenlere. Evet Sevgili dostlar, Bugünkü Sohbet programımızı da bir başka hisse alalım ümidiyle, bir başka aşkerinin bizi ısıtan ve arındıran aşk ateşiyle ısıtalım, nurlandıralım arzu ettik. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın, sıratımızda kıyım onların yoluna, aşık oldukları, tabi oldukları efendimizin yoluna. Bize Ozelefem.net sitemizden ulaşabilirsiniz, ozalefemin fax, radyo, sms hatlarından ulaşabilirsiniz. Yine www.atlansensor.com web sitemden bütün video, sohbet ve kitap çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.